Merhaba, Su hakkında hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. Su Hakkı'nda e, bu hafta önemli bir haritayı ele alacağız. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde e, önemli raporlar, araştırmalar, çalışmalar yayınlandı. E, Türkiye e, son 900 yılın en büyük kıraklığıyla karşı karşıya. Su ile ilgili çok ciddi problemlerimiz var. Zaten 22 Mart'ta da bunlardan biraz bahsettik. Dolayısıyla 22 Mart'ta temanın... Türk Türkiye su varlıklarına yönelik tehditler haritası yayınlandı e, ve biz de bugün onunla ilgili konuşmak üzere e, buradayız evet konuğumuz var Tema Vakfı İklim Politikaları Koordinatörü Cem İskender Aydın Cem hoş geldin, hoş hoş geldin yoğun işlerinizin arasında evet. fırsat bulup zaman ayırdınız. Teşekkür ederiz. Ee, Akgün de girişini yaptı aslında. 22 Mart Dünya Su gününde e, muhtelif e, açıklamalar yapıldı suya dair. Çok sayıda açıklama duyduk. Evet. E, kimimiz e, su krizinin boyutlarını göz önüne serdik. E, kimimiz ise e, aslında su sorunumuz yoktur dedi. E, çok da güllük gülistanlık bir e, tablo çizdi ama temanın hazırladığı çalışma yeni baş. ...aslında bir çalışma... ...Türkiye genelinde su meselesini... ...suya yönelik... ...üç kategoride ele almışsınız... ...su sorunlarını... Ee, ...ciddi sorunlarımızın oluştuğunu... ...yerelden gelen bilgilerle... ...bir kez daha bize göstermiş oldu... Ee, ...şöyle başlayalım Cem istersen... ...neden böyle bir harita... ...yapma ihtiyacı duydunuz... ...nereden ee, hasıl oldu bu ihtiyacın? ...yani bunun uzuncana bir e, arka planı var aslında. E, evet. Ben özet geçmeye çalışayım. Ben, e, ben temada çalışmadan önce bir Avrupa Birliği projesinde e, Hı -hı. çalışıyordum. IJOLT diye çevre adaleti örgütleri üzerine. Bu projenin amacı dünyadaki çevre ihtilaflarını, çevresel paylaşım ihtilaflarını haritalandırmaktı. E, biz Türkiye'de de buna benzer bir şey yapmıştık. E, hani e, Türkiye'de politik ekoloji çalışma grubu Akgün'de ...oradan arkadaşım zaten... ...Türkiye'deki çevre ihtilaflarını... ...dirençevre.org sitesinde... ...kayıt altına almıştık. Evet. Şimdi buna ben... yani ...bu harita çok güçlü bir... ...görsel araç yani... Hani böyle ...baktığınızda... Bir, hani ...sorunu... ...veya işte orada olup biteni... ...coğrafi bir anlamda hemen görebileceğiniz bir... ...araç... Benim de bu konuda tabi tecrübem vardı. İşte da e, temanın çalışma alanlarından birinde. Ve bir haritayı nasıl yapabiliriz diye konuşmaya başladık. Geçen sene konuşmaya başladık bunu. Anladım. Yani bu haritanın ilk nüveleri bir yıl önce falan atıldı. Ee, daha sonra son üç ayda da e, bunu hayata geçirdik. E, bu neden Tema yapıyor bunu? Yani Temanın bunu yapmasındaki... ...avantajları ve nedenleri neler? Evet. Bir kere Teman'ın her ilde temsilcisi var. Yani 81 evet. ilde ve birçok ilçede... Yani ...bazı yerlerde sadece Teman'ın... ...yerelde etkinlikleri var... ...ve aslında çok geniş bir ağa sahip. Evet. Özellikle siz yereldeki bir bilgiyi... ...öğrenmek istiyorsanız... hani Hı. bu ...buradan bir... ...oradan... ...yukarı doğru bir bilgi akış akışının sağlanması çok önemli hı hı. geldi bize. Hani bunu da sağlamak için onlara bir araç verelim. Ne olur? Harita çok güzel. Zaten yap, yapmayı da biliyoruz. Evet. E, su Türkiye'deki su tehditlerini de e, görmek istiyoruz. Aslında biz zaten birçoğunu biliyoruz. Evet. Fakat yerelde nasıl algılanıyor bunlar? E, onların birazcık bu işe dahil olmasıyla katılımcı bir şekilde... E, ...bu haritayı oluşturmaya çalıştık. Evet. İşte İlk form gönderdi. Yani Ocak ayında bir form hazırladık. Bunu gönderdik temsilcilerimiz önce kapalı olarak. Ee, Hı -hı. Onlardan işte kendi illerindeki ihtilaf e, su tehditlerini bize e, yazmalarını istedik o formacılığıyla. O formu da işte biraz tabii hani bu bizim e, yorumumuz hani su tehditleriyle ilgili Hı -hı. başka türlü su de yapılabilir. Ama biz Hı -hı. Ayırdık. üç ayırdık. 3 kategoriye ayırdık. 5 kategoriye de 10 kategoriye de ayırabilirsiniz. Biz daha basit olsun istedik. E, su varlıklarına yönelik e, su varlığının teline yönelik bir tehdit hı hı. var mı diye baktık önce. Yani hı. Bu nedir? Kirlenmesi, e, işte bozulması. bozulması. Evet. E, bir diğer miktane yönelik bir tehdit var mı? O da azalıyor, yok ediliyor, kuruyor, evet. kuraklık hı hı. vesaire. Bir de üçüncü kategori olarak da biraz daha işin sosyoekonomik tarafına e, değinen bir su varlığına erişime engel olacak bir tehdit hı hı. var mı diye sorduk. Şimdi İlk raporlanan bize 59 tane vaka geldi. Evet. Bunların 35 tanesi niteline yönelikti, 20 tanesi mikdari yönelik, 4 tanesi de erişime yönelik tehdit olarak geldi. Ee, bunu bir raporla biz kayıt altına alalım dedik. Yani 22 Mart su gününde evet. bu, şu ana o ana kadar gelmiş olanları da kayıt altına alındık ve 22 Mart'ta bu haritayı e, raporuyla beraber e, işte kamuoyuna sunduk. Hı hı. Bu aşamadan sonra da hani konuşuruz daha detaylı. Bu yaşayan bir şeye dönüşsin istiyoruz. Devam edecek. Devam edecek hı. tabii. Şimdi de hemen geri gelmişken belirtelim. Buraya e, artık herkes bilgi girebiliyor. Tabii şimdi baş ben hani ön, dedim ya temsilcilere gönderdik önce kapalı olarak. Öyleydi, evet. Ama hı. şu anda isteyen herkes girebilir. Yani İnteraktif biz, bir, bir hale geldi yani. Evet. Yani hı. bir forumumuz var. E, Tema.org.tr'de Evet, bu haritanın olduğu siteye gittiğinizde haritaya katkı sunmak istiyorum diye bir buton var. Ona tıkladığınızda çok kendi önemli. ilinizdeki, ilçenizdeki su varlıktan yönelik tehditleri de girebiliyorsunuz. Evet. Belki burada bir şey söyleyebiliriz. Şimdi son birkaç günde çok yoğun bir biçimde konuşuluyor aslında. Biliyorsunuz NASA işte aklına girişte bahsetti. Bir araştırma yayınladı. Evet. 22 Mart'tan sonraydı. Geçtiğimiz evet. ayın hemen sonlarında. Geçtiğimiz hafta yani. Evet. evet. Raporun özeti şuydu. Ee, i̇şte biz de programımızda ele aldık. Kullandığı teknikleri açıklamış. İşte ağaç halkalandırma tekniği. Evet. Ee, Hı -hı. Dünya kuraklık atlasına başvurdum. iklim modellemelerine başvurdum. Ee, ve şöyle bir sonuca ulaştım demiş NASA. Ee, son dokuz asrın e, en kurak... Dönemi 1998-2012 yılları arasında yaşanan kuraklıktı ve bunun etkileri de devam ediyordu, e, ediyor diye bir açıklamada bulunmuştu. Tabii ki Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ey NASA, sen yukarıdan bakıyorsun bu işi bilemezsin Biz çok daha yerelden kuş bakışı e, demiş. Evet, bakıyoruz e, diyerek ve ayrıca. Türkiye'nin çok daha Yok, Türk. teknolojik <gülüyor> olarak iyi bir durumda olduğunu söyleyerek hemen parantez içinde söyleyelim. NASA'nın bütçesi Amerikan bütçesinin %1'ine denk geliyormuş. Böyle bir açıklama yapmıştı. Sizin aslında bu çalışmanız Veysel Eroğlu uzaydan bakıp ciddiye almadığı nasıl verilerini belki yerelden daha bir yanıt olur. Evet. Bunu kabul eder en yani, azından. Evet, suyla ilgili bir sorunumuz yok. Ee, yani çok iddialı bir açıklama ki hani işte gördük evet. hani biz e, bir ay içinde e, biraz böyle yani zorlamadan bir ayda bu kadar geldi. Yani evet, 59 tane aslında daha çok gelmişti. Biz model ettikten sonra bu kadar 71 kaldı. tane demiştin değil mi? Şu anda mi? işte ona geleceğim. Hani bu haritayı yaydıktan sonra da 12 tane daha geldi mesela. Hı -hı. Şimdi bunu yani ben haritam benim çalış yani, kullanıma sunduğum araç çalışıyor diye sevinerek söylüyorum belki ama. Aslında ne kadar kötü bir şey. Yani. şey. 10 Hı -hı. gün geçti üzerinden ve evet, 12 tane daha geldi. Sadece içerisinde bunlar oluyor. <gülüyor> Bakanın açıklama <gülüyor> yaptığı... Aynı günler içerisinde bizim de işte güncel olarak su haberlerini takip ettiğimiz bir sitemiz var. Kuraklıkla ilgili girdiğimiz haberler var aynı gün içerisinde. Evet. Ee, yağmur Hı -hı. duasına çıkan e, insanlar var. Bu ülkenin insanları yani. Ee, aynı coğrafyadan <gülüyor> bahsediyoruz. Yani bakan hangi coğrafyadan bahsettiğini bir türlü anlamakta güçlük çekiyoruz. Ee, evet. Sonuçta e, aynı zamanda bakanlığın kendi içerisinde kriz toplantıları çok yoğun bir biçimde yapılıyor kuraklıkla ilgili. Belki sizin o tehdit unsurları arasında havzalar arası biz top şeye girmeden önce konuşmaya başlamıştık bir miktar. Ee, tehdit unsurları arasında havzalar arası su dan hmm. raporun biraz içeriğine giriş yapabiliriz. Yani, e, şöyle bahsedeyim. Bir kere şuradan başlayayım. E, Türkiye'de su ile ilgili her şey yolunda gibi bir şey, bir açıklama e, yani dediğim gibi iddialı. Çünkü bir kere Türkiye'deki su kanunu bile e, yerinde değil, yani evet. doğru değil Hı -hı. Bir, temanın da bir önerisi var su kanunu nasıl olsun diye bizim şu anda benim e, yürütücüsü olduğum evnet projesiyle e, ilişkili olarak hazırladığımız bir kanun tasarısı yani ben, Avrupa Birliği'ne bile uyumlu değiliz hani, ki olması gerektiğini düşündüğümüz bir kanun tasarısının çok ötesindeyiz yani biz gerisindeyiz diyelim çok, evet yani, yani <gülüyor> çok gerisindeyiz evet. e, ve yani sizin de dediğiniz gibi Mesela çok teknoloji optimist davranıyoruz ki evet. bu çok yanlış bir şey yani sürdürülebilir bir şey değil. Şimdi raporda biraz rapordan bahsedeyim evet. Yani mesela hı hı. dedim 3 kategoriye ay ayırdık ama aslında her kategorinin altında bir de alt kategoriler var. Evet. Şu anda en son sayıları söyleyeyim 71 tane var. Ve bunların 26 tanesi su varlığının miktane yönelik tehdit. Bu 26'nın 19'u göl kurması. Hı hı. Yani... E Çoğu da bunların işte kuraklık nedeniyle veya e, su yanlış su kullanımı hmm. yani daha hmm. çok tarımsal uygulamalar, taban suyu çekmesi vesaire vesaire üzerinden gidiyor. Yeraltı sularının azalması, tükenmesi, akarsu kurması diye de e, sırayla 3 ve 4 tane e, tehdit daha bildirilmiş. Evet. Şimdi e, biz nasıl çözüyoruz? İstanbul'da da kuraklık oluyor. Çözümü nerede buluyoruz? İşte bu Konya Ovası'nda mesela 12 tane e, tehdit bildirilmiş. Bunların hepsi... E, ...obruk gölleri veya işte oradaki sulak alanlar... ...hani daha yeraltı suyundan beslenen... ...yağmurdan beslenen veya orada küçük bir dereden... ...beslenen kaynaklar... ...bunların hepsi tehdit altında, hepsi kuruyor. Bazıları çoktan kurumuş. Evet. Biz ne yapıyoruz? Biz de Konya Ovası'na... ...Göksu'dan e, mavi tünelde su taşıyoruz. İşte şimdi su transferi. Bu da ne aslında ne, yap yani neye, neye, ne oluyor? Biz zaten hı. Konya Ovası'nı düzgün kullanamazken... ...bir de Göksu'nun da... Suya da yayıyoruz şimdi. problemi evet. yani. Yani o şeyi... ...hani bir problemimiz var, susuzuz... Hı hı. E, ...ve onu biz yan havzalaya da lansıyor sorunu büyüterek. Evet yani bu İstanbul'da mesela hani şu anda bildirilmemiş bir e, vaka bu. Melen çayının İstanbul'da getirilmesi mesela yüzyılın projesi olarak sunuluyor. Evet. Ee, Hı -hı. ama yani aslında neden İstanbul'a bu kadar çok su getirmek zorundayız diye Hı -hı. baştan tartışmamız evet. gerekiyor belki hani. Yani yüzyılın yani sonuna yaklaştığımızda bu projenin tahribatlarını ...konuşuyor olma ihtimalimiz evet. çok daha fazla çok olacak. Çok daha yüksek. Yani biz bir yerde su bittiyse, kuraklık olduysa başka yerden getiririz. Kuraklıkta kimseyi hı hı hı. susuz bırakmayız. Ben Yani bizce yanlış politikalar. Kesinlikle. Bir de şimdi bu verdiğin örnekler, verdiğimiz örneklerin hepsi havzalar arası. Bir de ülkeler arası havzalar arası su transferi meselesi var. Biliyorsunuz bu Anamur'dan alınan, Dragon Çayı'ndan alınan su... ...su temin projesi adı altında... ...Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti su temin projesi altında... ...başka bir ülkeye gönderiliyor. Yani bir de böyle şeyler var. Bu işin ölçeğini de abartan abartılıyor. Ona da yüzyılın projesi diyorlar. Kaç tane yüzyıl var ben onu merak asrın, ediyorum yani. Asrın, <gülüyor> asrın, yüzyılın... <gülüyor> <gülüyor> tabii Şimdi, şey, evet. araya gitmeden önce evet. bu kısmı isterseniz şeyle toparlayalım. Tabii ki kimseyi susuz bırakmamak lazım. Bu bir evet, e, yükümlülük, devletin yükümlülüğü. Ama e, yapılan uygulamalar su varlıklarını korumaya ya da kuraklığı önlemeye yönelik adımlar değil. Hatta bunların e, tarifatını e, arttırıcı adımları bir yandan atıyorsunuz. Ondan sonra biliyorsunuz kuraklık olacak öngörmek lazım böyle şeyler. O yüzden NASA'nın, NASA'nın açıklamasına böyle "ey NASA" diye yanıtlar Sen vermek zorunda kalınılıyor. <gülüyor> e, sonrasında ise temin projelerine e, evet. şey yapıyorsunuz. Ama özünde bunlar. Ee, Cem'in de ifade ettiği gibi e, Su sorunu diğer coğrafyalara yaymak Ötelemek. ve e, Daha Hı -hı. ileri bir tarihe e, ötelemekten başka bir işe yaramıyor Yani kalıcı çözümler değil evet. Bunun altını çiziyoruz Tabii ki yoksa insanları susuz bırakmamak yani, lazım Zaten şöyle bir şey var Evsel su kullanımı aslında Bütün su kullanımı içinde işte, yani, Hı -hı. Evet, yani Küçük bir rakam aslında Hı -hı. Zaten mesela bizim raporda e, tehditlerin nedenlerini biz raporladık. E, ana neden ve yan neden olarak mesela 16 tane endüstriyel faaliyetler olarak 16 tane ana neden, 14 13 tane de yan neden olarak endüstriyel faaliyetler bildirdi. Yani bu suyu hmm. zaten yani endüstrici kullanıyor. Yanlış Sen, tarım uygulamaları, barajlar mesela çıkan şeyler bunlar ya. Endüstriyel faaliyetler, havzalara su transferi, barajlar vesaire, yanlış tarım uygulamalı. Hiç kimse ...evsel... Hmm. Atık arıtma vesaire veya işte evde çok kullanma gibi bir... Yani çünkü Öyle zaten bir tehditin ana nedeni bu değil. Evet, evet tabii ki aynen. yani evde suyu açık bırakmayalım falan ama yani çözümünde su tasarrufunu böyle yapılma indirilmemesi gerekiyor. Başka aynen. bir politika sorunu var burada. Çok çok güzel söyledim. Şimdi bir kısa ara verelim şarkıyla ondan sonra tabii devam edeceğiz. Rolling Stones'dan dinliyoruz. Rain fell down.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 Evet, su hakkında bu haftaki konumuz Cem İskender Aydın, Tema Vakfı İklim Politikaları Koordinatörü ve konuştuğumuz konuda temanın 22 Mart'ta yayınlanan e, Türk, e, Türkiye su varlıklarına yönelik tehditler haritası. Çok önemli bir çalışma, bir başlangıç olarak değerlendirmek lazım. Çünkü sürekli içine veri akışı olacak artık. Evet. Evet. Şimdi bu e, haritada çok, bunun aynı zamanda bir raporu da var. Bu raporda çok önemli bilgiler var. Yani e, senin iletmek istediğin, özellikle e, yani, vurgulamak istediğin e, kısaca şöyle bazı şeyler var. E, evet. Yani nelere baktık bu harita? Sadece orada nokta koyup tehdit var demedik. Evet, Biraz daha sistematik işte. Neler neden, neden yani? oluyor Hı -hı. bu tehdite? Tehdidin mevcut durumu ne ve tehdide karşı mücadele var mı, ne zaman başladı, kimler harekete geçiyor gibi sorular sorduk. Mesela e, şu anda yani hali hazırda rapordan ayrı olarak haritada 71 bakanın 71 e, 44 tanesini orta tehdit seviyesinde görmüşler. Yani orta ne demek? Tehdit ciddi bir noktaya doğru ilerlemekte ama geri döndürmek. Zor olsa da hala mümkün. E, ne yazık ki 9 tanesi de artık geri dönüşü olmayan ya da çok zor bir noktada olarak e, tanımlanmış. Evet. Bu yerelden bize raporlanan onların görüşleri. E, şey yani O insanların birazcık sübjektif bakış açılarıyla evet, ilettikleri e, verilen. E, mücadele var mı? Ne zaman başladı sorusuna da. E, etkiler ba hissedilmeye başladıktan sonra başlayan Hı. bir hareket olarak 24 tane. Tehdidi önlemeye karşı bir hareket mevcut değil de 28 tane var hmm. yani işte 52 tanesi 71 tane 52 tanesinde ya çok geç kalınmış işte harekete geçilmek için ya da henüz bir harekete geçilmemiş. Evet. Sadece 19 tanesinde tehdit henüz görünmeden harekete geçilmiş yani hmm. bu, bu biraz da işte ne tür sorunlarla karşı karşıyayız bu şey de gösteriyor bize. Evet. Bunun dışında işte hani engellemeye yönelik harekete geçen gruplar içinde hep işte yerel bilim insanları, uzmanlar öne çıkıyor. Evet. Biraz böyle Hı. balıkçılar, kadınlar, çiftçiler geride kalmış durumda. Yani en çok etkilenenler nedense harekete geçmekte. Yani onları Hı. mobilize etmek lazım belki. Harekete geçme şekilleri olarak da en fazla imza kampanyası ve alternatif çözüm oluşturulması şeklinde bildirilmiş bize. Hı. Ondan sonra da dava mahkeme ve uluslararası... STK'ların dahil olması şeklinde gidiyor. Şimdi haritanın içinde 71 tane vaka var şu anda. Ya yani ben size burada istatistik veriyorum belki ama aslında her Hı -hı. vaka kendi içinde çok önemli. Gidip tek tek bakmak gerekiyor. Bizim raporun içinde evet. şeylerimiz de vardı, böyle bilgi notlarımız. Hı -hı. Şimdi alt, interaktif haritadan da gidip tek tek görebiliyorsunuz. Hı -hı. Şimdi bu haritada 71 vaka var. Sen diyoruz sen yani bu başlangıç, Hı -hı. gitmesi başlangıç. daha ileri gitmesini istiyoruz. Evet. Ee, üzerinde yani aslında içinde olmayan birçok şey de var yani haritanın içinde ne olduğundan öte ne olmadığına da bakmak gerekiyor şu anda da, evet. ee, mesela hani biz işte su erişimine yönelik tehditler dedim ee, şunu bekliyordum bir, birisi girer mi diye ee, hani damacanı bu da su bir kullanıyoruz. kategori. Evet yani hı. su erişimine engel olacak bir tehdit. Neden damacana su kullanıyoruz? Yani bu, böyle bir algımız yok. Neden musluktan üstüm. su içemiyoruz? Neden musluktan su içemiyoruz? Yani hı. bu aslında çok içme suyuna hı. olan bir erişim engeli yani. yani evet. ne, ya da suyun su... pahalı olması da erişim hı. noktasında ciddi bir evet. engel. Evet, aynen yani. yani belki de e, işte musluktan akan kirli suyu içmek zorunda kalıyor bir başkası. Hı. Çünkü damacana hı. suya verecek 10 lirası yok. Bu, bu tür sorunlar da gelebilir. Yani bunlar da açık aslında formumuz. Hı hı. E, zaten öyle bir vaka da var. NİDE'den geldi hı. sadece içme evet. e, suyu olarak. NİDE'nin içme suyunun e, kirlilik tehdit altında olduğuna dair bir e, bildiri de var içinde raporda. E, haritada da. E, aslında bu raporu haritayı daha iyi duyurmak lazım herhalde. Buradan çıkacak evet. sonuç bu çünkü <gülüyor> evet, evet. emin olmamız gerekiyor ki ya da eminiz. Bu tür e, girişler yapılsa Türkiye'nin çünkü e, Bakan Bey ben bugün Bakan Bey'e <gülüyor> Bakan Bey Kendilerinden önce 76 ilin mi? 78 ilin. Ee, ya da 76'ymış 76 76 vardı ee, susuz olduğunu e, kendilerinin yaptığı çalışmalarla artık en ücra şey, e, yerleşim biriminde dahi e, temiz suya ulaşılabildiğini e, yine iddia eden bir açıklamada bulunmuştu. Ama biliyoruz ki hala 58 tane şehrin e, su boruları asbest. Yani e, bu suların yani içmeyeceğini e, bilmek lazım. Ya da biz evet. İstanbul şehrinde e, suyu musluktan içemiyoruz. Biliyoruz ki e, işte bizim Ocak ayında yayınladığımız rapordan yola çıkarak Türkiye'nin en büyük dört şehrinde su hı hı. fiyatları alabiliyor. E, Gelirin büyük miktarını kapsıyor. Bu da çok pahalı kategorisine sokuyor. Evet bu kategori Türkiye'de dünyaca suyu. belirlenmiş bir kategori. Bizim belirlediğimiz bir evet. şey de değil. Yani dünya standartlarına göre çok pahalı su içiyoruz. içemiyoruz. i̇çemiyoruz. Pardon. Suyu evet. sadece musluğumuzdan akıyor. Biz onu temizlik amaçlı kullanmak zorunda kalıyoruz. Artı olarak damacanaya da para ödüyoruz. Senin dediğin gibi onar onar ödüyoruz. Öyle, bir de o şekilde hesaplasak parayı yani damacanaya verdiğimiz fiyatı da Toplam kullandığımız suya hmm. eklesek büyük ihtimalle. Herhalde dünyada bizden zaten hali hazırda musluktan akan da çok pahalı. Evet. Bizden daha pahalı su tüketen olmayabilir herhalde dünya üzerinde. Fazla ülke yoktur yani. büyük ihtimalle. <gülüyor> evet. bunun asıl sorun şurada. Yani bunun normalleştirilmiş olması. Yani şu anda gizilmiyor olması bu, bunun bir vaka olarak. Evet. Aslında ne hmm. kadar kötü bir durumda olduğumuzu gösteriyor. Yani bir şeyin raporda olmaması da bizim kötü durumda oldu. Yani sadece evet. burada hmm. kötü şeyleri belgeliyoruz ama. İçinde hmm. ne yoksa o da bizim kötü durumumuzu evet. biraz daha gösteriyor. Yani bu bu şekilde bizim algımız oluşmuştur artık damacanadan evet. su içiyoruz. Bu çok Tabii normalleştirilmiş. Zaten. Evet aynen öyle. Evet süremiz az kaldı ama Cem yine ben e, sen e, rapordan öne çıkartabileceğimiz verileri bir kez daha. E, ifade edebilirsin ya da şimdiye kadar vurgulamadığımız noktaları yani, birkaç e, cümleyle hı. özetleyebilirsin. Şimdi böyle veri okumak çok e, sıkıcı olabiliyor. O yüzden hani biraz daha e, onu şey yapmaya çalıştım. <gülüyor> ya yani Şu anda dediğim gibi 71 tane vaka var. Toplam 39 ilden e, bize hı hı. tehdit bildirilmiş. E, Genel olarak bir şey söyleyebilir misin? Ağırlıklı olarak hangi bölgeden bildirimde bulunuyor? Yani, şu anda bu tabii bazı yerlerden daha çok ...bildirilmiş ama bu orada daha çok tehdit olduğu anlamına gelmiyor. Bu bir raporlama meselesi. Şu an evet, henüz evet. harita Hı -hı. tamamen her yerden... E, bütün verileri 60 değil. değil. Hı -hı. En çok ama Konya havzasından gelmiş Hı -hı. durumda. Konya Hı -hı. Kapalı Havazası'ndan. E, çünkü orada artık hani yıllardır bilinen... ...orada Hı -hı. hani yereldeki insanların Hı -hı. da farkına vardığı... Evet. ...obruk göğü yani bu biraz da öyle. hani Aslında birçok yerde tehdit vardır belki... ...işte derenin suyu kirlidir, gölün suyu kirlidir ama hani hı -hı. E, kimyasal seviyede siz gözle göremezsiniz, bilemezsiniz. Evet. Yereldeki halkın anlamayacağı, algılayamayacağı hı -hı. şeyler olabilir. Hı -hı. Ama işte kuraklık olduğunda e, Konya'da bu gayet iyi görülmüş durumda. Onu görüyoruz. 12 tane vaka hı -hı. var orada Evet, çok evet, güzel. Evet, sonuna geldik herhalde. Evet. Hı -hı. Biz sitenin ismini bir daha söyleyelim Cem hı -hı. istersen. E, sitenin ismi e, tema.org.tr'den, e, ana sayfadan şu anda ulaşılabilir durumda harita. Hı hı. Ama daha direkt ulaşmak isteyenler için de Bitli, Bursa, İskenderun, Trabzon.leburgaz, Yozgat bölü su tehditleri haritası, Hı -hı. Türkçe karakterlerle su tehditleri haritası diye girdiğinde dinleyicilerimiz Hı -hı. haritaya ulaşabiliyorlar. Peki. Giriş yapın diyelim. Evet giriş Bekliyoruz. yapın. Bakın siz de giriş yapın, biz de yapacağız zaten. Peki çok teşekkür ediyoruz Cem'e geldiği için. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Evet bu haftalık bu kadar diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Su hakkı. Kâr için değil, yaşam için su.